Bismillahirrahmanirrahim, çok değerli Diyanet TV izleyicileri, bu haftaki İlmihal programımıza hoş geldiniz. Bir önceki programımızda hac ve umre ile ilgili dini bilgileri, dini hükümleri sizlere aktarmaya başlamıştık. Bu çerçevede hac nedir? Hangi mekanlarda yapılır? Hangi aylarda, hangi zamanlarda yapılır? Kimler bu hac göreviyle yükümlüdür? E, haccın e, çeşitleri değişik açılardan değişik bakımlardan e, çeşitleri Haccın e, eda edilirken hangi şartlarının e, yerine getirilmesi gerektiği Ve yine sahih bir şekilde haccın ifa edilmiş sayılması için Hangi şartların olması gerektiğini sizlere aktarmaya çalışmıştık Ve sonunda da haccın farzları, vacipleri ve sünnetleriyle devam edeceğimizi vaat etmiştik işte şimdi haccın farzlarından başlayarak bu bölümümüzü e, bu konuyla devam ettirmeye çalışacağız. Hanefi mezhebine göre haccın üç ayrı farzı vardır değerli izleyenler. Bunlar ihram, arafat vakfesi ve ziyaret tavafıdır. Bunların içerisinden bu üç farzdan bir tanesi e, şarttır ki daha önce e, zikretmiştik yani sıhhat şartları arasında e, zikretmiştik. İhram aynı zamanda geçerlilik şartıdır ama farz niteliğindedir. Diğer ikisi, haccın bizzat kendisini oluşturduğu için rükün olarak kabul edilmektedir. Yani diğer ikisinden e, maksadımız e, vakfe, e, yani Arafat'ta vakfe ve e, tavaftır ya, ziyaret tavafıdır. Yani bunlar olmadan o hac yerine gelmiş e, sayılmaz. Tabii ki ihram olmadan da sayılmaz ama o onun şartını oluşturmaktadır. Tabii bu arada diğer mezhepler bakın, bu e, Hanefi mezhebi içindir. Şafilere göre mesela, e, Safa ve Merve arasında sağ etmek de haccin rüknüdür. Yine bu, mezhe, bu mezhebe göre saçların kısaltılması yahut da tıraş edilmesi ki bunları göreceğiz daha sonra. Aynı zamanda yukarıda saymış olduğumuz o üç farzın e, yerine getirilmesi sırasında bunların belli bir sırayla yapılması. İşte önce ihram, e, ondan e, sonra Arafat vakfesi, sonra tavaf yani bu sıraya, sıraya riayet etmekten. Yine haccın farzları arasındadır. Yani bunu e, ayrıca ilave etmekte yarar var. Şimdi isterseniz bu saymış olduğumuz farzlarla ilgili daha detaylı bilgiler vermeye çalışalım. Önce ihramla başlayalım. İhram nedir? İhram aslında e, haccı ya da umreyi ya da e, her ikisini e, yapmayı e, kasteden yani bunlara niyet eden e, kişinin diğer normal zamanlarda kendisine, ee, helal olan bazı eylemleri, bazı davranışları yasak etmesi. Yani belli bir sürediğine yasak etmesi anlamına gelir. Yani ihramın sözlük anlamında da haram kılma anlamı vardır. Hac ve umre sırasında ihrama girildiğinde normal olarak yapılabilecek günlük bazı şeyler artık yapılamayacak hale geldiği için bu anlamda ihrama girmek bunu ifade eder. Ama aynı zamanda İhram demek erkeklerin giymiş olduğu hem belden yukarısına hem de aşağısına, aşağısına ve yukarısına giymiş olduğu iki parça hani beyaz, çoğunlukla da beyaz renkli iki parça bez ya da kumaş, giysi bunlar için de ihram tabiri kullanılmaktadır. Hani ihrama girmek deyince bunları üzerimize almak anlamında da kullanılır. Ama şunu bilelim ki ihram demek öncelikle hac ve umre niyetiyle Kendisine bazı fiilleri yasak ederek... E, bu şekilde bu ibadetlere başlamak anlamına geliyor. Peki ihramın kendi içerisinde bazı rükünleri var mıdır? Evet, haccin rükünleri dışında ihramın da kendi içinde bazı rükünleri ve şartları vardır. Kısaca onları zikredelim. Her şeyden önce ihramın iki önemli rükünü var. Birisi niyettir, birisi de telbiyedir. Yani bu ikisi olmadan ihram e, söz konusu olmaz. Niyet dediğimiz şey kişinin hani ihrama girerken bir umreye mi yoksa hacca mı e, ni, e, niyet ettiği yani onu mu kastettiğini belirtiyor. Belirlenmesidir. Yani bunun esas olanı kalben bunu belirlemesidir ama bunu sözlü olarak ifade etmesi de müstehab olarak kabul edilmiştir. Ne şekilde niyet edilir? Yani bu az önce söylediğim şeyi ifade edecek her türlü niyet söz konusu olabilir. Ama genellikle işte Allah'ım senin rızan için umre etmeye niyet ediyorum. Onu bana kolay kıl. Ve onu benden kabul et şeklinde ya da eğer hacce niyet ediliyorsa Allah'ım senin nızası için hacca etmeye niyet ediyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu bana kabul eyle şeklinde niyet edilir. Hatta kalıp olarak bunun Arapça ifadeleri de vardır. Allah'ım inni uridul umrata feyessir <gülüyor> hali ve takabbalaha minni اللهم اني اريد الحacce feyasirhu li ve minni şeklinde bu şekilde Arapça e, şeklinde de niyet edilebilir ama Türkçesini yapmak da yeterlidir. Peki telbiye ne demek? Telbiye haccın ve umrenin çok önemli unsurudur. Telbiye demek işte ihrama girerken lebeik Allahumme lebeik lebeike la shareeke leke lebeik innel hamde la şeklinde bu kalıp ifadesi söylemektir. Bunu hem ihrama girerken hem de daha sonra tekrar etmekte söz konusudur. Bunun anlamı pek çok, pek çoğumuzun bildiği gibi. Buyur Allah'ım buyur. Senin ortağın yoktur. Kuşkusuz her türlü övgü sana mahsustur. Her türlü nimetin kaynağı sensin. Her türlü mülk ve egemenlik sana aittir. Senin ortağın yoktur. Hani Bu şekilde tekrar ederek devam etmiş oluyor. Bunun ihrama girerken bir kere söylenmesi farzdır ama daha sonra değişik vesilelerle bunun sürekli tekrar edilmesi de gerekiyor. Peki ihramın zamanı ne zamandır? Bir daha önce belirttiğimiz gibi hac aylarında eğer hac için niyet edilecekse bunun hac aylarında olması gerekiyor. Tabi umre niyeti için ihrama girilecekse. Onun belli bir zamanı yok bu anlamda. Hac aylarının işte Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayı olduğunu daha önce belirtmiştik. Peki daha önce ihrama girilir mi? İhrama girdiğimiz zaman bir takım yasaklamalar var. Dolayısıyla ihram süresi uzadığı sürece bu insan için oldukça zor olacaktır ve belli bazı cezaları da göz ön, e, göze almayı gerektirir. O yüzden hac ayları öncesinde ihrama genellikle giril, girilmemesi gerektiği belirtilir. Ve e, hanefiler dışında da Zaten e, bunun caiz olmadığı da söylenir. Sadece Hanefiler mekruh olmakla beraber hac aylarından önce de ihrama girilebileceğini belirtiyorlar ama onlar da bunu mekruh olarak kabul ediyorlar. E, i̇hramı e, rükün olarak kabul ettiği için e, Şafii mezhebi e, onu mutlaka hac aylarında olması gerektiğini söylüyor. Çünkü e, bu haccın biz bizzat kendi fiili içerisinde olması gerekiyor. Peki İhrama girmenin belli bir mekanı var mı? Elbette. Ihram, e, ihrama e, belli mekanlardan yahut da e, belli mekanlardan girilmesi gerekir. Ya da belli mekanları ihramsız geçmemek gerekiyor. Peki nerede ihrama girilmesi gerekiyor? Bu anlamda bu hac yapacak ya da umre yapacak kişilerin durumuna göre, bulundukları bölgeye göre, üç ayrı ihram bölgesi tayin edilmiştir değerli izleyenler. Bunlardan e, bir tanesi, ...harem sınırları içinde olan kişilerdir. Harem sınırları içinde olan kişilerin hac için. Yani bulunmuş oldukları yerden ihrama girebilirler. Ee, ama umre yapmak istiyorlarsa o zaman o harem sınırlarının dışına... ...yani biraz sonra söyleyeceğim hil sınırı dediğimiz... ...o sınıra oraya gelerek oradan ihrama girmeleri e, gerekiyor. Yani oraya çıkarak e, ihrama girmeleri gerekiyor. Mesela Mekke'de yaşayan kişiler bunlara Mekki adı veriliyor... Ee, bulundukları yerden hacca, hac için ihrama girebilirler ama ayrıca umre yapmak istiyorlarsa ya işte bu harem sınırlarının dışında bulunan tenaim denilen bölgeye yahut da Arafat bölgesindeki o mikat yerine çıkmaları gerekiyor. İşte bu sınıra yani bu harem bölgesinin bittiği nokta ile bir takım mikat sınırları var. Biraz sonra söyleyeceğimiz mikat sınırlarında arasında kalan kısma da hel bölgesi adı verilir. Hel bölgesi yani iç içe o zaman önce haram bölgesi var. Onun sınırlarından sonra hel bölgesi var. Ondan sonradan mikat sınırları geliyor. O mikat sınırlarının dışında kalan bölgeye de afaki yani afak bölgesi adı veriliyor. Buradaki bulunan kişilere de afaki adı veriliyor. Demek ki Mekkeliler hac için dikkate alacak olursak bulundukları yerden ihrama giriyorlar. Peki hıl sınırları içinde bulunanlar yani harem sınırları ile mikat sınırları arasında kalan kişiler bunlardan bulundukları yerden yine ihrama girebilirler. Hem hac için hem de umre için. Peki bir takım mikat sınırları var. Şimdi açıklayacağımız... Onun dışında kalan yani mesela Türkiye'de olan, Suriye'de olan, Mısır'da olan, diyelim ki işte Hindistan'da olan kişiler ise onlara biz Afaki adını veriyoruz ve bu bölgelere de Afak adını veriyoruz. Yani dışarıdan gelenler anlamındadır. Onların Mekke'ye girebilmeleri için belli mikat yerlerinden girmiş olmaları gerekiyor ya da onlara paralel yerlerden girmiş olmaları gerekiyor ve burada mutlaka ihramlı olarak geçmeleri gerekiyor. Peki bu e, mikat yerleri nelerdir? Hani mikat dediğimiz şey ihramsız geçilmeyecek olan hani Mekke'ye gidecek olan kişilerin ihramsız geçemeyeceği e, yerler, sınırlar anlamına geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacca geliş yönlerini dikkate alarak bu mikat sınırlarını bizzat kendisi belirlemiştir. Ama daha sonra sahabe döneminde de bazı mikat yerlerinin belirlendiğini biz e, biliyoruz. Buna göre de beş ayrı mikat yeri olduğunu, yani bizim fıkıh kitaplarımızda tek tek açıklanmaktadır. Ama biz e, Türkiye tarafından ge e, gelmeleri dikkate al alırsak, ihram konusunda e, iki türlü davranılabileceğini söyleyebiliriz. Eğer genellikle hani uçakla geldiğimizi e, dikkate alacak olursak, e, bu iki iki şekilde gelinir. Yani iki yere uçakla gidilir. Biz birincisi, Doğrudan doğruya Mekke'ye değil de Medine'ye gidilmiş olabilir ya da doğrudan doğruya Mekke'ye gidilecektir. Eğer önce Medine'ye gidilmişse Medine mikat sınırlarının dışında bulunduğu için bu kişilerin Medine ziyaretini tamamladıktan sonra Medine'ye yakın bir yerdeki Zülhuleyfe'de yani Zülhuleyfe denilen yerde ihrama girmeleri gerekiyor. Bu bölge değerli izleyenler Medine'ye yakındır yaklaşık 10 kilometre mesafededir. Mekke'ye ise oldukça uzaktır. Yani 450 kilometre mesafededir. İşte burayı ihramsız geçmemeleri gerekiyor. Burası aynı zamanda ihram yeridir. Peki eğer bizim Türkiye'den giden hacılar doğrudan doğruya Mekke'ye gitmek üzere uçağa binmişlerse onların ineceği yer Cidde'dir. Cidde hava alanıdır. Cidde hava alanı ise e, harem sınırları e, içerisinde ona hıl sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yani mikat sınırlarının içerisindedir. Dolayısıyla normalde oraya e, ihramsız girmemeleri gerekiyor. O yüzden mikat sınırlarını geçerken bu kişilerin mutlaka uçakta ihrama girmeleri gerekiyor. Ama uçakta bu imkan yoksa ve genellikle de uygulandığı gibi daha Türkiye'den ya da işte gittikleri yer neresiyse Oranın havaalanından ihrama girmeleri gerekiyor. Çünkü prensip olarak Mekke'ye dışarıdan gelen kişilerin e, gerek Hil bölgesine gerekse Harem bölgesine ihramsız olarak girmeleri e, mümkün değildir. Evet e, bu şekilde e, bu mikat yerlerinde yahut da eğer Mekke'nin içinde bulunuyorlarsa ya, ya da Hil bölgesinde bulunuyorlarsa bu şekilde uygun olan yerlerde ihrama girmeleri gerekiyor. Yani bu kişilerin. Değerli izleyenler, ihramın en önemli rükmünden bir tanesi de ihram yasaklarına riayet etmektir. Bunlardan sakınmaktır. Çünkü ihram zaten adı üstünde bir takım davranışları kendine yasak etmek anlamına geliyor. Bu yasakların çiğnenmesi halinde ceza gerekiyor. Bunları ilerleyen bölümlerimizde sizlere açıklayacağız. Ya bir kurban kesmek gerekiyor yahutta da işte sadaka ya da başka türlü bunun telafi edilmesi gerekiyor. Mesela hani daha önce işte ihramsız girilmeyecek yerler hani mikat yerlerinden bahsettik. Bu şekilde eğer e, mikat yerlerini ihramsız geçmişse bir kişi eğer henüz tavaf etmeden dönüp tekrar mikat yerinden geçerse ceza almasına gerek yok. Ama bu şekilde e, gidip tavafta bulunursa e, mutlaka bir dem dediğimiz bir küçük baş hayvanı e, kesmesi, ceza olarak kesmesi gerekiyor. Peki ihramın sünnetleri nelerdir? Bunda çok önemli sünnetleri var e, ihramın. Her şeyden önce ihrama girmeden önce insanın... E, yani bir takım temizlik ve kişisel bakımda bulunması gerekiyor. Bir de ihramdan sonrası için gerekli olan bazı sünnetler var. Yapması gereken sünnetler var. O yüzden ihram sünnetlerini ihramdan önce ve sonra şeklinde iki gruba da ayırabiliyoruz. Mesela önceden işte tırnak kesmek, bir takım kası, koltuk altı temizliği gibi yani kişisel bakımlarda bulunmak. Buna imkanımız yoksa işte efendim işte... Abdest almak hatta gusletmek güzel bir şeydir. Buna imkan yoksa abdest almak yani güzel kokular sürünmek. Bunlar sünnet olan güzel davranışlardandır. Ama ihrama girerken özellikle erkeklerin hani o iki parça dediğimiz belden aşağısına ve yukarısına aldıkları iki parça giysinin yani ihram adı verilen bu şeyi giyerken özellikle yapması, yapmaları gereken bir şey vardır. O da işte iç camaşırlarını, dikişli olan e, her türlü giysilerini, çoraplarını, ayakkabılarını çıkarmaları gerekiyor. Bunlar vaciptir. Bunları e, özellikle belirtmek gerekir. Bunun yerine işte a, a, iki türlü bu iki parçadan oluşan bu ihramı giyimleri gerekiyor. Üst tarafta olana izar, e, şey, e, alt tarafta olana izar adı veriliyor. E, üst tarafta olana Rida adı veriliyor bildiğiniz gibi. Kadınlarla ilgili böyle özel bir elbise giyme mecburiyeti yoktur. Onlar normal elbiseleriyle ihrama girerler. Sadece yüzlerini örtmemeleri gerekiyor. Yani işte başörtü giymiş olsalar, ayakkabı giymiş olsalar bile... Onlar açısından bir şey yoktur. Zaten öyle olmaları da gerekiyor. Ama Hz. Peygamber'in hadis-i şerifi dolayısıyla ihramlı kadınların yüzünü kapatmamaları gerekiyor. Peki ihramdan, ihrama girdikten sonra ne gibi sünnetlerimiz var? Eğer kerahat vakti değilse iki rekat ihram namazı kılmak gerekiyor. Hani Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun Suresi, ikinci rekatta İhlas Sureleri okunursa bu da ayrıca fazilettedir. Her fırsatta telbiye getirmek, bir takım yasak davranışlardan zaten kaçınmak gerekiyor ama özellikle hani kötü söz söylememek, bu tür şeylerden de kaçınmak, dikkatli olmak gerekiyor. Yani ihramlı olmak, özel bir itina etmeyi, özel bir titizlik göstermeyi gerekiyor. Mesela erkeklerin zaten yasak olarak ayaklarının üstünü ya da topuklarını örtecek şekilde ayakkabı giyimleri yasaktır. E, buraları ört, örtmeyecek şekilde terlik giyebilirler. E, çorap giyemezler mesela. E, dikişli elbise giyemezler. Saç sakal tıraşı e, olamazlar. Tırnaklarını kesemezler. Vücudunun işte herhangi bir yerinden kıl koparmak ya da koku sürmek, e, parfüm sürmek gibi şeylerde e, bulunamazlar. Bunlar hem erkekler hem de kadınlar için yasak olan şeylerdir. Ama bunun yanında tabii zorunluluk e, halleri vardır. E, hani Yıkanabilirler bir takım e, temizlik e, şeylerinde bulunabilirler. E, ama mesela e, ihramın en önemli getirmiş olduğu yasaklardan bir tanesi de cinsel ilişki hatta bunun e, buna yol açabilecek birtakım davranışlarında da kaçılmaları gerekiyor. Ayrıca ihramlı kişilerin e, başkalarına zarar vermemesi, işte bir takım kavga, gürültü bu işlere girmemesi gerekiyor. Ve e, harem bölgesindeki, ee, otlara, çevreye, işte kuşların yumurtalarına bile zarar vermemesi, otları koparmaması, hatta eğer e, karşılaşırsa e, kara hayvanların da avlamaması gerekiyor. Bütün bunların yapması halinde e, bazı cezalar var. Onları daha sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki e, belki e, sorulabilir, gündeme gelebilir. Yani Madem hacılar e, çok fazla elbise giysi giyemiyorlar, ee, acaba işte beline kemer bağlayabilir mi? Omuzuna çanta alay alabilir mi? Şemsiye, gözlük ve benzerleri bunları kullanabilir mi? Evet bunları kullanabilir. Beline kemer bağlayabilir, omuzuna çantayı alabilir, gözlük bunları kullanabilir. Başına temas e, ettirmeden şemsiye de kullanabilir. E, ve aslında yüzü ve e, başını örtmeksizin üzerlerine pike ve benzerleri battaniye gibi şeyler de alabilir ama yüzünü ve başını örtmemesi gerekir. Dediğimiz gibi kadınlarla ilgili zaten çok fazla bir kıyafet e, sınırlaması yok. Onların e, yüzlerini e, örtmemeleri gerekiyor. Evet bu şekilde e, haccin önemli farzlarından bir tanesi olan ihramla ilgili e, bilgileri kısaca e, bu şekilde e, aktarmış oluyoruz. İkinci farzımız bizim Arafat e, vakfesidir. Bu aslında haccın en önemli rüklünü oluşturuyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el arafa buyuruyor. Yani hac demek arafat e, demektir. Çünkü e, arafattadır e, anlamına geliyor. Çünkü bu, bunu kaçırdığımız zaman ne yaparsak yapalım bunun telafi edilme imkanı e, yoktur. Vakfe demek aslında durmak demek. Bir süre beklemek anlamına geliyor. Arafat ise Mekke'nin e, biraz böyle güneydoğusunda kalan ve 20-21 kilometre de uzaklıkta bulunan biraz taif yolunda bir e, küçük bir bölgedir. E, bunun tamamı e, harem bölgesinde değil de biraz önce anlattığım hel bölgesindedir. yani nikat sınırları içerisindedir. E, ama harem sınırlarının da dışında e, kalmaktadır. E, i̇şte burada e, şeyde arafa gününde belli bir süre bulunmak haccın en önemli rüknünü teşkil etmektedir. Bunu kaçırmış olmak demek, haccı kaçırmış olmak anlamına geliyor. Peki, Arafat vakfesinin sahih olabilmesi için neler gerekiyor arkadaşlar? Her şeyden önce ihrama girmiş olmak gerekiyor. Yani ihramsız girilmiş zaten önemli bir şartı. Kaçırmış oluyoruz. O Arafat bölgesinde, e, vakfi için belirlenmiş olan bölgede e, bu vakfenin yapılmış olması gerekiyor. Zaten günümüzde bundan sınırları belirlendiği için orada bir e, sorun yoktur. Ve belirli zamanda yapılmış olması gerekiyor. Yani her zaman yapılırsa bu yerine gelmiş olmaz. İşte hac aylarını e, belirtmiştik. E, bu hac aylarında da özellikle Zilhicce ayının 9. günü olan yani bu Arafa günü dediğimiz... E, günde bunun yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ve e, zamanı da bunun genellikle güneşin bu e, zevalden yani tam tepe noktasına geldiği e, andan yani onu biraz kaymasından itibaren başlıyor ki buna biz zeval vakti diyoruz. Yani öğle namazının vaktinin girdiği, girdiği andan başlar. Ertesi günü şafak vaktine kadar devam ediyor. Ama genellikle bu öğleden sonra e, devam eder ve akşam e, yani gün batıncaya kadar e, orada kalınması gerekiyor. Aslında orada bir anlık bulunmuş olması bir kişinin. Bu ister aklı başında olsun, ister bulunmasın, ister uyurken, uyanıkken, ister şuurlu, şuursuz, abdeste abdestsiz. Bu farziyet yerine gelmiş olur. Ama güneş batıncaya kadar orada bulunmak haccın e, vaciplerindendir. Yani bunun terk edilmesi halinde bir ceza e, vermek gerekiyor. Genellikle de hacılar e, güneş batıncaya kadar orada kalırlar. Ondan sonra e, Müzdirife'ye doğru harekete geçerler. Peki bu Arafat'ta vakfenin sünnetleri e, konusunda isterseniz birkaç şey söyleyelim. E, burada e, yani sünnete uygun düzgün bir vakfe yapabilmemiz için yani Zilhicce'nin 8. günü yani daha bir gün önce e, Mina'da e, kalıp ondan sonra e, Arafe günü güneş doğduktan sonra Mina'dan e, Arafat'a hareket etmek gerekiyor. Bu sünnettir. Hatta üzerinde ittifak edilen bir sünnettir. Ancak günümüzde çok büyük izdiham oluştuğu için, çok büyük kalabalıklar bulunduğu için, yani bir hareket kabiliyeti de sınırlandığı için genellikle yani hacılar bu Mina'da geceleme işini atlıyorlar ve direkt doğrudan Arafat'a giderek, yani 8. günü direkt Arafat'a gidip orada çadırlarda gecelemiş oluyorlar. Yani bu da zorunluluktan dolayı bu, bu şekilde davranılmış oluyor. İkinci sünnet, eğer Arafat'ta Zevalden önce mümkünse bulunmak ve or orada yine mümkünse gusletmek. E, bu mümkün değilse tabi ki abdestimizi almak e, ya da e, Arafat'a çıkmadan gusletmek. Yani yıkanmak bu anlamda güzeldir. Güzel sünnetlerdendir. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu sünnetlerdendir. E, öğle namazı kılınmadan yine burada e, Nemira Mescidi vardır Arafat bölgesinde. Burada bir hutbe okunup. E, orada hac ile ilgili yani vakfe ile ilgili bilgiler verilmesi de yine Hazreti Peygamber'in tatbikatına dayalı olan sünnetlerdendir. Bir başka e, sünnet yine Arafat Vakfası ile ilgili olarak. E, tabi aslında öğle ile ikindi namazını e, tabi akşama kadar orada bulunduğumuz için bu vakfe sırasında e, yerine getirmemiz gerekiyor. Ama burada öğle ile ikindi namazını birleştirerek kılmamız gerekiyor. Öğle ile ikindi vaktinin öğle vaktinde cemli takdim suretiyle yani öğlenin vaktinde ikindiyi de kılmak şeklinde kılınması gerekiyor. Yine bu vakfenin vakfe yapılırken yani kıbleye dönük bir şekilde ve e, mümkün mertebe de ayakta durarak yapılması da yine e, sünnettir ama bu yapılamıyorsa yine de bu vakfenin e, vakfe görevi yerine getirilmiş olur ve yine mümkün mertebe o şeyde Arafat bölgesindeki Cebeli Rahme denilen bölgeye yakın bir yerde bulunmak yine sünnetlerdendir ama tabi günümüzde çok kalabalıklar bulunduğu için illa ki orada or or vakfe yapayım diye izdihama e, yol açmak da doğru değildir. Evet bu şekilde ee, yine vakfe yaparken mümkün mertebe elden geldiğince telbiyede bulunmak, tesbih, zikir, dua, istiğfarda bulunmak, orada beraberce dua etmek, yani tövbe etmek bunlar zaten günümüzde görevlilerin de teşvikiyle hatta ortaklaşa olarak yerine getirilen görevlerdir. Bu şekilde sünnet de yerine getirilmiş olur. Haccın çok önemli üçüncü bir farzı ise ziyaret tavafı idi. E buna aynı zamanda ifada tavafı adını da veriyoruz. İfada böyle e, akmak anlamına da geliyor. Yani e, hacılar böyle Arafat'tan yavaş yavaş Kabe'ye doğru topluca devam ettiği için belki o ad e, verilmiştir. Belki Türkçemizde ifaza şeklinde de ifade, e, ifade ediliyor bu. Ama bu ziyaret tavafıdır. Ziyaret tavafı demek hacim bir farzı olarak Arafat Vakfesi yaptıktan sonra bir, belli bazı şeyler daha yaptıktan sonra tabi yani şeytan taşlamak gibi e, minada tıraş olduktan sonra ya da saçları kısalttıktan sonra haddi bir farzı olarak yerine getirilmesi olarak e, olan bir rükündür çok önemlidir. Yani tavaf demek aslında hacer Esved'in hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında yedi defa dönmek anlamına geliyor. Bu dönüşlerden her birine şavt deniliyor. İşte yedi tane şavt oluştuğunda bir tavaf olmuş oluyor. Yani tavaf yedi şavttan meydana geliyor. Bu tavafın yapıldığı alana o Kabe'nin etrafına da metaf yani tavaf yapılan alan adı veriliyor. Bu tavafın yapılması yani ziyaret tavafında bulunması şeydir ayetle sabittir. Dolayısıyla bu farz olarak kabul edilmektedir veli tavafu bil beyt atik şeklinde geçiyor ayet kelimede, Yani o kadim evi tavaf etsinler şeklinde. Dolayısıyla yani ziyaret tavafı yerine getirilmediğinde hac da eksik kalmaktadır. ziyaret tavafının bu şekilde tanımını ve onun hac için önemini belirttikten sonra hem diğer tavaf çeşitlerinden kısaca bahsetmek hem de bu ziyaret tavafını yerini getirirken ne gibi şartlara riayet etmek, onun işte vacibi nedir, sünneti nedir, bunlarla ilgili yapılması gereken şeyler nedir, onlardan da bahsetmek gerekir. Bunu bir sonraki bölümümüze havale edelim. Şimdilik bu kadarlıkla yetinelim. Bir sonraki bölümde yine aynı konuda, aynı saatte beraber olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.